Belgin Filiz sizlere selamlarını iletmişler. Evet. Muhterem hocam ezan okunurken uzanmak günah mı? Ve Kur'an-ı Kerim dinleyen bir bayan başı açık Kur'an-ı Kerim dinleyebilir mi? Dinlerse günah mı yazılıyor? Teşekkür ederim demiş. Ezan okunurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun bir ilahi çağrı olduğunu ve müezzinin kullandığı kelimeleri de dinleyenlerin aynı ile tekrarlamasını Hı -hı ezan bittikten sonra da kendisine salatu selam getirilmesini işte hayyala salat hayyala felah'ta da aynısını tekrarlamayacak ama onlarda da la havle ve la kuvvete illa billah demesini tavsiye ediyor şimdi ezan bittikten sonra da vesile duasını okuması Allahümme rabbe hazihid daveti tammeti ve salatil kaimet diye başlayan vesile duasını da okumasını tavsiye ediyor. E şimdi kişi yani eğer mazereti yoksa, yorgun argın halde değilse ezanı e, oturarak dinlemesi daha uygun olur. ezana hürmet adına. Ama diyelim ki adam yorgun, işten gelmiş veya rahatsızlığı var uzanmış o kişi ezan okunduğunda kalkıp oturmazsa günahkar olmaz. Ama dediğim gibi yine de mümkün mertebe ezana saygılı olmak adına kalkıp oturması tavsiye edilir. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Bir soru Kur'an ee, dinlerken, Kur dinlerken başı, başı açık. açık oturulabilir mi? Müslüman kadın, mümine hatun <gülüyor> her zaman başı örtülü olmaya gayret etsin. Kendini ona alıştırsın. Evinin içindeyken dahi. Ha, Kur'an'ı dinlerken başörtülü olmak mutlaka farzdır diyemeyiz. Ama ya Allah kelamı okunuyor değil mi? Şimdi nasıl ki ezan okunurken dedik ya ona Edeb saygı mi? adına, bir edep oluyor, adına kalkıp oturmak gerekir ki ya ezan için. Kur'an'ı dinlerken de hanımların başının örtülü olması çok faziletli olur, çok erdemli bir davranış olur, sevap olur neden? E, Kur'an'a hürmet gösteriyor ya, onun için Kur'an'ı başı açık dinlemek günah değilse de başı örtülü dinlemek faziletli olur. Müslüman kadın da faziletleri göz ardı etmemeli, umursamazlık yapmamalı faziletler karşısında.